Gök olmuş. Emzik, emzik, emzik mi emzik. istiyorsun? Evet. Ah, ah, bakalım. Al bakalım. Alayım seni. Ah, ah. Biş, biş, biş, biş. Hadi uyu bakalım. Uyu uyu uyu. Ne? Ah, an seni. Al. Ah ah. <gülüyor> Sen Mama. kaka mı yaptın? Dur bakayım. Mama. Bakalım. bugün Esila'nın oyuncaklarını yıkama günümüz bakalım Esila'nın oyuncakları Evet burada pisisi var pisisini de atıyorum şimdi Twitty tweeti vardı tweet'i bulalım Pepe'yi bulalım Esi kapıyı açar mısınız oyuncakları almam lazım yıkayacağım İyi tamam yıkamayacağım vazgeçtim Evet arkadaşlar buldum aaa öbür oyuncakları almış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 Evet arkadaşlar atıyoruz şimdi <gülüyor> et silah atmamız lazım hayır Ay, selam aşkım selam yolcular Ay, hadi gel bakalım gel bakalım hoş geldin ne yapacağız ama onda sıkılıyorsun Tamam bir ben bile alayım bekle. Şu an alamıyorlarmış ama içeridekiler çıkınca nereye girdin gel bu tarafa bu tarafa gel. Kışmak yok gel oraya giremezsin orası yesak. Onlar çıkınca onlar çıkınca hiç üzülmene gerek yok. Ama annem yer yokmuş mu Esine. Esine doluymuş ama ağlamana gerek yok. Sıra be o kadar sırada bekle bir sırada bekle. Gel sırada bekleyelim. Gel sırada bekleyelim. Hiç ağlanacak bir şey yok. Göz yaşın akmış. Bak. Bir elin, elin göz yaşını emiyor. Göz yaşın olacaktı. Ozan gel bilet alalım hadi. Arabak orada ayaklarını çıkardı. Gel bilet alalım mı? Tamam bilet alalım mı? Bekle orada içeri giremezsin. Ben bekle ben bile talip geliyorum bekle. Arkadaşlar Esil e girmiş. Neredesin? Esil bırak hayır. Esil hayır. Öyle ağlarsın işte neden daha küstün? Neden yaramazlık yaptın? Ağla ağla ağla evet. E, yaramazlık yapının sonu öyle olur işte.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 aferin sana Zümra, aferin yavaş çarpıştılar tamam annem tamam aşkım oy oy tamam ya annem oyunda oldu yanlışlık da oldu <gülüyor> tamam ağlama tamam annemciğim tamam Tamam aşkım tamam bebeğim tamam tamam anneciğim kalk yanlışlık oldu bak Zümra ağlamıyor ama Zümra ağlamıyor ama bak sen ağlıyorsun bak Zümrü de üzüldü tamam ağlama esi yanlışlık oldu anneciğim çarpışabilirsiniz neden ağlıyorsun hadi devam edin oynamaya devam edin bana bak iyi misin ha hadi gelin hadi gelin. Hadi gel yürü. Aa. Senin adın neymiş? Araba başlıyor. Asiye senin adın neymiş? Asiye. Asiye mi diyor sana? <gülüyor> Niye ağlıyorsun? Zümra kucağına alabilir. Kenara araba geliyor. <gülüyor> Hiç ağlama. <gülüyor> Ağlanacak git bir şey yok. Yürü. O küçük. <gülüyor> Ağlanacak bir şey yok bunda. Hayır. <gülüyor> yorulmuş. Arkadaşlar Esin hep ağlıyor böyle. Esin'e bak nasıl ışıklar var burada. Gördün mü? Ay, ziyarın, ziyarın, ama niye ağlıyorsun? Bunun için ağlamaya gerek yok. Esin'e senin sesin kısılmış. Ay, gidelim, aynı, aynı, aynı, aynı. Geldik ama geldi. Şimdi biraz sonra ineceğiz. Ağlama. Arkadaşlar Esile çok ağlıyor çünkü Zümra kucakta diye hadi gel Evet arkadaşlar geldik şimdi Esir'e Zümra dondurma alacak Hadi bakalım söyleyin Neliz burada burada esila burada bekleyeceksiniz gel Hayır burada anneciğim Esile gel Kedi buldular Tamam ama dondurmayacaksın Elleme dondurmayacaksın ya Hayır hayır